eser 7. gün Orhan Hançerlioğlu Her şey ne kadar çabuk olup bitivermişti. Dün akşam onu geç saatlere kadar bakanlığa bağlayan toplantıda çalışırken bir falcı çıksaydı da bu sabahın olaylarını birer birer anlatsaydı kahkahalarla gülerdi. Gerçekten inanılacak gibi değildi bütün bunlar. Daha birkaç saat önce Yenişehir'deki evinde güneşten gözleri kamaşarak uyanmıştı. Rezan her zamanki gibi yanında yatıyordu. Onu uyandırmamak için ayaklarının ucuna basarak kalkmış, banyoya geçerek gürültü etmeden tıraş olmuştu. Mutfaktan semaverin fokurtusu işitiliyordu. Sonra yine ayaklarının ucuna basarak yatak odasına girmiş, yavaşça gardrobunun kapağını açarak elbiselerini çıkarmıştı. Kapağın gıcırtısından uyanan Rezzan, güneş vurmuş yorganların arasında ''Öf'' diyerek öbür yana dönmüş... Gözlerini kaçıramadığı güneşin güçlü ışığına yenilip yatağın içinde doğrulmuştu. ''Sana kaç defa söyledim canım, gürültü etmeden kalkamaz mısın?'' Aynanın karşısında ses çıkarmadan kravatını bağlamış, şakakları kırlaşan saçlarını taramıştı. Yemek odasına geçerken karısına ''Kahvaltıya gelmiyor musun?'' diye sormuştu. Oysa onun zayıflamak için sabahları bir şey yemediğini bilirdi. Merhaba sevgili edebiyat dostları. Dinlediğiniz satırlar Orhan Hançerlioğlu'nun Yedinci Gün adlı romanından. Yedinci Gün, yüksek mevkide çalışan bir devlet memurunun yaşamından yedi günlük kesit sunan, hayat ve ölüm üzerine yazılmış etkileyici bir roman. Orhan Hançerlioğlu, 1957 yılında kaleme aldığı romanında, yedi gün gibi kısa bir zamanda bir insanın hayatının nasıl tamamen değişebileceğini anlatıyor bir insanın mutsuzluğunu sonlandırmak için neleri göze aldığını çarpıcı ve yalın bir dille anlatıyor. Ortaokula giden 13 yaşındaki oğlu Işık, masanın başına çökmüş her zamanki iştahıyla ne bulduysa atıştırmaya başlamıştı. Lisenin ikinci sınıfında okuyan 16 yaşındaki kızı Sevgi, bir fincan şekersiz çayını bitirmiş, ardına kadar açtığı pencerenin önünde, babasına çaktırmamaya çalışarak, her sabah okula beraber gittikleri kendi yaşındaki sevgilisini bekliyordu. Ömer, onun bu erken uyanan aşkını görmezden gelmeyi uygun buluyordu. Görseydi de ne olacaktı ki sanki, dinletebilecek miydi? Her zaman tepki uyandırabilecek tartışmalardan kaçınan, Ağır, çatık kaşlı haliyle yarattığı saygı izledilemeye değer miydi? Onu, sevginin aşkından çok, ışığın tombul yanakları, daha şimdiden pantolonunu davul gibi şişiren, kocaman karnı ilgilendiriyordu. İçinden, anası kendi perhizine bakacağına, biraz da şununla uğraşsaydı diye düşünmüştü. Yirmisine gelmeden patlayacak bu gidişle. Romanın baş karakteri Ömer, zorunluluklar ve görevler silsilesiyle isteksizce sürdüğü hayatını sonlandırmak istemekte, ama hayatında eksik kalan ve özlemini duyduğu duygulardan dolayı buna cesaret edememektedir. Yatağın üstüne oturdu, kendi terinin de karıştığı kirli yatak kokusu midesini bulandırıyordu. Pantolonunun cebinden tabancasını çıkardı, kurşunlarına birer birer baktı, o kara yağlı küçücük demir parçasını parmaklarının arasında evirip çevirdi. Şimdi kafasında ölüm düşüncesi daha bir aydınlık içinde beliriyordu. İstanbul'da kötü bir otelin pis kokulu bir odasındaydı. Yaşamanın bütün değerlerini yitirmiş, onu yıllarca her yönden saran bağları bir anda koparıp atmıştı. Ölecekti, buraya ölmek için gelmiş olmalıydı. Ya bir son, ya bir aralık, ya da bir başlangıçla ölüm. Her üç türlüsünü de umursamıyordu. Ölüm, onun için artık sabahları yedi buçukta yatağından kalkmamak, Reza'nın azarlarını dinlememek, sevginin sevgililerini düşünmemek, ışığın göbeğiyle uğraşmamak, evin bitmez tükenmez dertlerini duymamak, en sıcak günlerde bile kravat takmak zorunda kalmamak, kolalanmamış bir gömlekle dairedeki masasına oturmayı ayıp saymamak, yıllarca aynı kahvaltıyı edip, aynı saatte, aynı yollardan geçerek, aynı daireye gitmemek, bir sürü yazıyı okumamak, maaşlarının arttırılıp arttırılmayacağından başka konuşacak lakırları olmayan arkadaşlarını dinlememek, aynı saatte işinden çıkıp, aynı yollardan geçerek, aynı eve girmemekten başka bir şey değildi. Ömer ne meslek hayatında ne de aile hayatında mutluluğu yakalayabilmiştir. Amaçsızca geçen yıllarını sorgulamakta ve yaşamaya değer olup olmadığını anlamaya çalışmaktadır. Yaşamak ama nasıl yaşamak? Ben bu yaşamayı sevmiyorum. Hem hiçbir zaman da sevmedim. Şimdi her şeyi daha doğru, daha aydınlık görüyor, daha bir gerçek ölçüyle tartışabiliyorum. Gönülle beraberken de, Rezan'la evlenirken de Başarılara ulaşırken de gereği gibi sevmemiştim yaşamayı. İçimde hep bir boşluk, bir eksiklik vardı. Ne istediğimi bilmiyordum ama böylesine bir yaşayışı istemediğim de gerçekti. Kendimi amacına inanmadığım bir makinenin dişlilerinden biri haline koymuştum. Bütün öteki çarklar nasıl dönüyorsa ben de onlara bakarak öylece dönüyordum. 43 yıl dayandığım gene iyi. 7. gün gibi yaşam ve ölüme dikkat çeken bu etkileyici romanın yasarı Orhan Hançerlioğlu'nun hayat hikayesine kısaca bir göz atalım. Hançerlioğlu, 19 Ağustos 1916 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi hukuk fakültesini bitirdi. Kaymakamlık, belediye müfettişliği ve çeşitli devlet kurumlarında müdürlük yaptıktan sonra 1978'de emekli oldu. Sanat hayatına ilk olarak şiirle girdi. Ardından hikaye ve roman türünde eserler verdi. 9 Temmuz 1991 tarihinde hayata veda eden yazar, son dönemlerinde inceleme türünde kitaplara ağırlık verdi. Romanlarının yalnızca iki tanesinde Anadolu sorunlarına yer veren yazarın, diğer bütün romanları şehir hayatını ele alır. Romanlarında kırsal kesimin sorunlarına ve kent yaşamındaki insan ilişkilerine yer veren yazar, kişilerin psikolojik açmazlarını da açıklıkla sergiliyor. Bir yazar olarak en dikkat çekici özelliği romanlarında yeni biçim denemelerine girişmesi ve romanlarını birer büyük hikaye ölçüsüyle daraltması. Hançerlioğlu, Ali adlı romanıyla Türk Dil Kurumu Edebiyat Ödülünü kazandı ve Kelebekler Çift Uçar adlı senaryosu 1963 yılında Tarık Dursun Kakınç yönetiminde filme alındı. Büyük Balıklar, İnsansız Şehir, Oyun, Mutluluk Düşüncesi, Özgürlük Düşüncesi, Felsefe Sözlüğü, Düşünce Tarihi, İslam Eserleri Sözlüğü eserlerinden bazıları. Sevgili dinleyenler, tekrar yedinci güne dönelim. Ömer, Ankara'daki yerleşik hayatını kimseye haber vermeden terk edip, doğup büyüdüğü şehir olan İstanbul'a geldikten sonra, kuytu bir kahvede otururken, gazetede hakkında çıkan kayıp haberini görür. Gazetede resmi de vardır ama saçı sakalı birbirine karıştığı için kimse kayıp kişinin o olduğunu anlamaz. ...sanki kendisi değil de bir başkası kaybolmuş gibi... ...haberi yanındaki kişiye gösterir. Bir genel müdür kaybolmuş... Müdür mü kaybolmuş? Evet. Bizim fabrikanın müdürü olmasın sakın? Sanmam. Ver bakayım şunu. Neresinde be? İşte bak alt köşede ee, resmi de var. Yakışıklıymış. <gülüyor> Öyle. Yazık be. Öldüyse acırım. Neden? Nedeni var mı? Koca bir müdür. Zengin. Çoluğu çocuğu var. Ölünür mü hiç? Nereden biliyorsun zengin olduğunu? Elbette. Koca bir müdür zengin olmaz mı? ...senin gibi akşama kadar aylak aylak kahvede tavla atmıyor ya bu. Kim bilir, belki de bir derdi vardır. Aa, böylesinin ne derdi olur canım. Genellikle zengin... İyi bir işi ve iyi bir ailesi olan insanların hiç derdi olmadığı düşünülür öyle değil mi? Evet ama aslında herkes yaşamın zorluklarından nasibini alır. Kim olursa olsun herkes hayatında bazı sorunlarla karşılaşır. Önemli olan sorunun kaynağına inip sorun çok büyümeden onu çözebilmek. Ömer hayatında sorun yaratan olayları uzun yıllar görmezden gelip onların büyümesine neden olmuş ve bu nedenle kendisini kara bir batağa saplanmış gibi hissediyor. Kendisini bu kadar çaresiz ve ölüme yaklaşmış hissederken bir umut ışığı görür. Tesadüfen bir bankada gençlik aşkına rastlar. Gençliğinde tutkuyla bağlı olduğu kadını yıllar sonra görünce onunla son bir kez konuşmak ister. Ama gençlik aşkı gönülü görüşmeye ikna etmekte zorlanır. Görüşmeyeli 20 yıl olmuş ve bu süre zarfında Ömer gönülle hiçbir bağ kurmamış, onu arayıp sormamıştır. Onu yüzüstü bırakıp kendisine bambaşka bir hayat kurmuş, yüksek bir mevki için aşık olduğu kızı terk etmiştir. Gönülle görüşememek sıkıntısını artırır. Evinde kaldığı ihtiyar kadına içini döker. Çaresliyim teyze. Çaresiz misin o kadar? Bilmiyorum. B bilmiyorum ki. Bana sorarsan oğlum, ölümden başka çaresiz hiçbir dert yoktur. Ne acılar gördüm geçirdim ben bu yaşa gelinceye dek. Ah, ah her kulun şu dünyada kendine göre bir nasibi vardır. Bir kapıyı kapayan Allah, öbürünü açı verir hemencecik. Bir de bakarsın. Dert sandıkların uçup gidivermiş. Yoksa dayanılır mıydı bu hayata? Yalnızım. Çok yalnızım. <gülüyor> <gülüyor> eh, bizim anamız babamız mı var? Herkes yalnızdır şu dünya üstünde. Anası babası çoluğu çocuğu olanlar bile yalnızdır. İnsan yalnız yaratılmış nasılsa. Yalnızca sürükleyecek ömrünü. Değer mi ki? Deyse ne olacak? Gelmek senin elinde miydi de... ...gitmek senin elinde olsun... ...marifet ölmekte de değil... ...yaşamakta... Doğru söylüyorsun teyze... ...bana bir iyilik eder misin? Eh, söyle bakayım... Sana bir mektup vereceğim... ...onu sirkecede bir yere götüreceksin... ...bir taksiye atlar mektubun karşılığını alıp... ...aynı arabayla dönersin... ...olur mu? Ömer bu mektup sayesinde Gönül'le görüşmeyi başarır. Onu yıllar önce bıraktığı gibi bulur. Kısa boylu, kara saçlı, kömür karası gözlü, biraz toplamış. Geldin mi? Gönül, Biricim. Gönül soğuk kanlılıkla Ömer'in başına doğru uzanmaya çalışan ellerini tuttu ve hafifçe itti. İçeri girerek kapıyı kapattı, ağır ağır yağmurluğunu çıkardı, bir iskemdenin üstüne attı. Islak saçlarını elleriyle düzeltti ve dalgalandırdı. Köşedeki kanepeye oturdu. Ömer ne yapacağını bilmeyerek bitkin, titrek onun karşısına dikilmişti. Tutuşan odunlar o derin suskunduğu büsbütün belirterek çıtırdıyordu. Saç sobanın ağzından dökülen kırmızı ışık odanın loşluğunda eriyordu. Beni niçin çağırdın? Seni görmeden... Ölmek istemiyorum. Ne için ölecekmişsin? Sorma. Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Ömer artık kendini tutamıyordu. Boğazında düğünlenen hıçkırıklar nefesini kesmeye başlamıştı. Boğulmak üzereydi. Bütün gücü tükeni verdi. Dizginleri bıraktı. Başını annesine sokulan bir çocuk gibi... ...onun dizlerine gömdü. Eteğini gözyaşlarıyla... ...ıslatmaya başladı. Ağlama. Vaktiyle hiç ağlamazdın. Yirmi yıl. Yirmi yıl sonra. Sana nasıl anlatabilirim ki? Belki de vaktiyle... ...hiç ağlamadığım için. Şimdi böyle... ...kana kana... görüşmeye başlar. Onunla tekrar görüşmek Ömer'i ölüm düşüncesinden alıkoyar. Yaşamına 20 yıl önce bıraktığı yerden başlamak ister. Bir gün Gönül'ün evine gelir ve vaktiyle ona yazdığı mektupları bulur. Yıllar önce bu kıza ne kadar güçlü duygularla bağlı olduğunu hatırlar. Canım Gönül Seni görmeyeli daha iki gün bile olmadı. Oysa bu mektubu öylesine bir özdeyişle yazıyorum ki, Biricim nasıl koynundan akreple yelkovanı çıkarılınca en değerli saat hiçbir işe yaramazsa, Ben de sensiz hiçbir işe yaramıyorum. Eğer bugün bir şeyler yapabiliyorsam, içimde seni taşıdığındandır. Yıllarca arayıp sormadığı kadın, onun mektuplarını yıllarca sakladığına göre, Ömer hala eski sevgilisi tarafından sevildiğini düşünür. Ama acaba Gönül geçen 20 yıla rağmen onu hala seviyor mu? Ömer ölüm ve yaşam arasında nasıl bir karar verecek? Haber vermeden terk ettiği ailesi onun izini bulabilecek mi? Evet sevgili dinleyenler, romanın sonunda cevap bekleyen sorulardan bazıları bunlar. Tek solukta okuyup bitireceğiniz bu romanın sonunda bir adamın mutsuz giden hayatını değiştirmek için neleri göz aldığına tanık olacaksınız. Sevgili edebiyat dostları, edebiyatta kalın. Hoşça kalın. Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.